Kardeşlerim, muazzez müminler İslamiyet hayata müessir olursa hayat Külistan'a döner Öfke, nefret, gazap, hasef gibi insanlığı, insaniyeti bitiren o hasseler zahil olurlar, ortadan kalkarlar Yani İslamiyetle insanlık insaniyetine kavuşur Hayata bakınız, hayatın farklı şubelerini mutala ediniz. Çarşıda bir dükkan var, yanında bir komşusu var. Eğer onunla bir rekabet içerisindeyse, komşusu kepeklerini kapatıyor, iflas ediyor. Artık mahzun bir halde evine gidiyor, çocuklarına. Gün batımında ekmek nasıl götürecek, bunun acısı, bunun telaşı içinde. Fakat eğer yandaki komşu İslamiyetini, insaniyetini kaybettiyse... O ağlarken öteki sevinebilecek Evlere bakınız çocuklar var, babalar var Kur'an-ı Hakim babalara değil de çocuklara emrediyor وَخْفِذَ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ Yani babaların çocuklarına karşı merhametinde problem olmaz Fakat çocuklar, babalar büyüdükleri zaman Onların yanına, evlerine, hanelerine sığındıkları zaman, hataları, kusurları zahir olduğunda çocukların babalara karşı bir adaveti olabilir, husumeti olabilir. Onun için Kur'an-ı Hakim'in sahibi rahmet, şefkat kanatlarını çocuklara, babalarının, annelerinin üzerine germelerini emrediyor, onu terkin ediyor. Ya da Cenab-ı Hakk'a böyle iltica etmelerini yüreklerine, o duyguyu, o imanı, o muhabbeti, o muhabbeti, meveddeti atmasını, ilka etmesini emrediyor. Böyle dua ediniz. Evlere bakınız, eşler arasında bir husumet var. Kin var, öfke var, nefret var. Mahkemelerde dosyalar var. Bir dosya kapanmadan yeni dosya, belki onlarca dosyalar açılıyor. Biri gidiyor, boşanmak için dilekçe veriyor. Sonra onlar gidiyor onun peşinden. Evlerde afet var, evlerde sıkıntı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte böyle bir dünyada geldi. Çocukların, kadınların, insanların, hasıl cemiyetin bütün şubelerinde yaşayanların yüreklerinde problemler var. Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanıyla onlara ve'tasımu bihablillahi cemien ve la tefarruku. Fen mezari sallallahu aleyhi ve sellem inel kur'ane Kur'an-ı Hakim Cenab-ı Hakk'ın habl-i metinidir. Eğer ona sarılırsanız, temasuk ederseniz yani temasuk etmek Allah'ın nizamından, Kur'an-ı Hakim'den başka sığınak, tutanak, barınak tanımamak demek. Başka hiçbir ideolojiye, hiçbir düşünceye İltifat etmemek demek, itibar etmemek demek. Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın lisanıyla bunu terkin ediyor. وَعْتَصِمُوا bi اللّٰهِ جَمِيعًا Toplu olduğunuz halde sarılacaksınız. Yani cemiyan kelimesi, وَعْتَصِمُوا'dan haldir. Yani sadece bir ev değil, sadece bir mahalle değil, millet olarak, insanlık olarak Cenab-ı Hakk'a Kur'an-ı Hakim'e sarılacaksınız. la تَفَرَّكُوا Sonra fitneye fesada düşmeyeceksiniz. Ya da sizi fitneye fesada sevk eden amelleri yapmayacaksınız. Hasette bulunmayacaksınız. Başkalarının evleri hakkında konuşmayacaksınız. Başkalarının işlerini kendi dükkanınıza taşımayacaksınız. Hani bakıyorsunuz birileri ilerliyorlar. Birilerinin istikbale dair sizden daha fazla onun umudu vardır. Sizden belki daha öne geçecektir. Onun yolunu kesmek için, onu terzil etmek için, tahkir etmek için bir takım planlar içine girmeyin. Vela tecessesu, insanların evine, mahrem dünyasına girip de onların özel işlerini ifşa etmeyiniz, izhar etmeyiniz. Yalan konuşmayınız, adavet, adavette bulunmayınız. Fesada fitneye, onların çukurlarına, ateşlerine savrulmayınız. Wa'tasimu bihabillahi jami'en ve la Yani sizi fitneye, fesada sürükleyecek konuşmaları da, fiilleri de yapmayınız. Ve zekuru ni'matallahi aleyküm. Cenab-ı Hakk'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Efendimiz Aleyhisselam Medine-i Menevvereyi teşrif etmeden evs hazret kabileleri birbiriyle sürekli mukatelede bulunuyorlar. Harb ediyorlar, savaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam geliyor, فَاَلَّ فَبَيْنَ <كُلُوبِهِم> Yani, فَاَلَّ فَبَيْنُهُمْ değil, onların aralarına ülfeti getirmiyor. Ta onları yüreklerinden kavruyor. Yani yüz yıldan beri, yüz yirmi yıldan beri birbiriyle savaşan, mukatelete bulunan, muharebe eden insanlar yüreklerinden, kalplerinden kavranıyor. Efendimiz Aleyhisselam onların aralarına yeniden muhabbeti, meveddeti getiriyorlar. Ve zikru nâmât Allah ﷻ âleikum. İz kuntu mədân, fâllef bînə kulubikum, fâ asbâhtum Yani gece bir anda gündüz oluyor. Düşmanlar Kur'an Hakimin, Efendimiz ﷺ'ın bereketiyle bir anda kardeş oluyorlar. O kin, nefre, öfkeler bir anda zâhil oluyorlar. Ve zikru nâmât Allah ﷻ âleikum. İz kuntu mədân, fâllef bînə kulubikum, fâ asbâhtum وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ minha. Yani bir ateşten kuyu var, o kuyunun kenarındaydınız. Evinizde ateş var, sokağınızda ateş var, dükkanlarınızda ateşler vardı. Komşunuz iflas ediyor, belki onun yanındaki sevinebiliyordu. Bir ev yanıyordu, ona düşman olanlar belki sevinebiliyorlardı. Ya da bir nifak vardı, iki yüzlülük vardı. Zahirde geliyorlardı. Evinizde sizinle birlikte ağlıyorlardı ama kalpleri gülüyordu. Sizin başınıza, sizin evinize, dükkanınıza gelen o musibetten dolayı. İşte Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketiyle sizi evinizdeki, sokağınızdaki, cemiyetinizdeki o ateşten, o yangından çekip kurtarıyor. فَاَنْقَدَكُمْ minha. Yani hadisi şuna benziyor. Bir deprem var. Mahalle enkaza dönüşmüş. Sizler de o arama-kurtarma ekibi içindesiniz, geliyorsunuz. Enkazdan o mahalleyi sağ salim kurtarabiliyorsunuz. Seviniyorsunuz yaptığınıza. Kur'an-ı Hakim de diyor ki, ''Sizi yüreklerin enkazından kurtardım. Fitnenin fesadın enkazından kurtardım. Irkçılığın enkazından kurtardım. O halde ''Vezkuru nimetallahi aleyküm'' ...bundan daha büyük nimet olabilir mi Allah'ın nimetini hatırlayınız... ...onu yağ ediniz, onunla kurtulunuz. Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam, ...İslam'ın cahiliye olarak nitelediği... ...işte böyle bir toplumda... ...iman noktasında, irfan noktasında, vicdan noktasında... ...cahiliye olan bir milletin o adetlerinden insanlığı kurtardılar. Onları onurlandırdılar, kadını onurlandırdılar... ...çocuğu onurlandırdılar... Dul kadınları onurlandırdılar. Yani bütün bir millete, beşeriyete izzet getirdiler. İnsan olduklarını, insaniyetlerini onlara hatırlattılar. O kadar onurlandırdılar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra Ebu Bekir halife oluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Usame bin Zeyd'i komutan olarak atıyor. O ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer efendilerimiz var. Allah Resulü ahireti irtihal edince ordu geri geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimizin tayinine, tensibine sadakat gösteriyor. Yine Usame'yi komutan olarak nasip ediyorlar. Usame Efendimiz atın üzerine gidiyor. Yaşlı Ebu Bekir hem devlet başkanı, o da Medine topraklarında yalın halde yürüyor. Usame bundan hicap duyuyor, utanıyor yani. Ebu Bekir'e devlet başkanına, dönüyor diyor ki ya halifet-i ey peygamberin halifesi vallahi leterkebenna aw la ya bu ata binersin ya da ben hattan iniyorum. Ebu Bekir devlet başkanı, Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi diye taltif ettiği, taziz ettiği, o büyük insan yaya yürürken nasıl olur kölenin oğlu atın üzerinde gidebilir. Ebu Bekir Efendimiz buyuruyorlar ki, ''Vallahi la tenzil ve vallahi la erkab.'' Allah'a yemin olsun ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın komutan olarak görevlendirdiği, atın üzerine bizzat elleriyle koyduğu kölenin oğlu attan inmeyecek, devlet başkanı Ebu Bekir de ata binmeyecek, Usame gidecek, Ebu Bekir'in de arkada ayakları tozlanacak. Yani ırkçılığı ayaklar altına alan, artık bundan sonra üstün ırk yok diyen, şu şundan üstün değildir diyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka, Başka birisi var mı kardeşlerim? Yeryüzünü kurtaran, evi, sokağı, cemiyeti, dükkanı kurtaran, kardeşliği getiren Allah Resulü Aleyhisselam'dan daha başka bir lider yeryüzü tanımış mıdır? O halde ona temessük ediniz, kitaba temessük ediniz, sarılınız, bütün ideolojileri ayaklar altına alınız. Ona tutununuz, o sizin Kur'an-ı Hakim sığınağınız, barınağınız olsun onunla birlikte kurtulun. Peki diyeceksiniz ki hocam, yani bütün bunları yapmaya çalışıyoruz ama hala evimizde, hala sokağımızda, hala millet olarak yani alem İslam olarak acılarımız var, eşkıya var, şu var, bu var vesaire diyorsunuz. İbrahim bin Etem rahmetullahi aleyh bir yeri ziyaret ediyorlar. Tasavvuf kitaplarında var. İmam Şatibi itisamında da anlatıyor. İnsanlar diyorlar ki İbrahim bin Eteme, efendim Kur'an-ı Hakim, Dua edin, duanıza icabet edeyim. Cenab-ı Hakk'ın müjdesi bu. Allah Teala'nın garantisinde ümmetin duaları. Fakat şu kadar zamandır dua ediyoruz, fakat Cenab-ı Hak dualarımıza icabet etmiyor. Evimizde, işimizde sıkıntımız var, çocuklarımızda problem var. Komşumuz var yan tarafta, onunla birlikte... Aynı sokaktayız 40 yıldır 50 yıldır ama aramızda problem var selam birbirimize zor alıp veriyoruz. Neden böyleyiz? Yani ya Rabbi kardeşliği gökten yağdır diyoruz da neden bu kara bulutlar zail olmuyor diye İbrahim bin Etem'e soruyorlar. O da diyor ki hayatınıza baktım evinizde sokağa baktım. gördüm ki cenab Hakk'ı bildiğinizi söylüyorsunuz ama ona karşı kulluk vazifenizi ifa etmiyorsunuz diyorsunuz ki biz Kur'an-ı Hakimi okuyoruz. Yani "Karaatum Kitaballahi ve lem taamalu bihi." Kur'an-ı Hakimi okuyorsunuz. Kur'an kurslarınız var. İmam Hatip okullarınız var. Hafızlarınız var. Okuyorsunuz ama amel etmiyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettiniz fakat vetaraktum sünnetuhu. Onun sünnetini terk ettiniz. Onun sünnetiyle değil de insanların esaslarıyla amel ediyorsunuz. Şeytana karşı düşman olduğunuzu söylüyorsunuz. Her gün şu kadar defa... أعوذ بالله من الشيطان edilen dilen şeytandan Allah'a iltica ediyorsunuz. Ama وَوَافَقْتُمُوهُ Şeytan neyi size telkin ediyorsa, hangi amellerden hoşlanıyorsa onları yapıyorsunuz. Belki ırkçılık yapıyorsunuz. Belki... Komşunuzun dükkanı yanıyor, ona seviniyorsunuz. Şeytan nelere sizi tervice ediyor, teşvik ediyorsa onları yapıyorsunuz. Cenneti istediğinizi söylüyor. Namazdan sonra elinizi kaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni cennetinle, cemalinle müşerref kıl diyorsunuz. Ama cennete götürecek amelleri yapmıyorsunuz. Yani kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselam dünyayı değiştirdiler. Ama ashab-ı kiram, وَاَطَسِمُوا بِحَبِلِ اللّٰهِ Allah'ın kitabına sarılınız emrine uydular, hayatlarını değiştirdiler. Eğer sizler de ona temessük ederseniz, sonra da temellük eder, ona yapışırsanız Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Hakim bizim dünyamızı, Efendimiz Aleyhisselam da bizim hayatımızı değiştirmeye kadirdir.